Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Can, Mustafa Demirci. aynı evi paylaşan Mustafa Demirci ve Mehmet Can çok iyi anlaşırlarmış. Fakat aralarındaki tek sorun Mustafa Bey'in aşırı cimriliğiymiş. Bir de kepek sorunu var onun konumuzla alakası yok. Evet, hatta bir dilim peyniri cam kavanoza koyup onunla Mehmet Can'a kahvaltı yaptırırmış. İnanıyor musun? Mümkündür. Bir gün evden çıkarken Mustafa Bey mutfağın kapısını kilitlemiş. Ertesi gün döndüğünde Mehmet Can'a sormuş: "Bu sabah nasıl kahvaltı ettin?" Mehmet Can: "Anahtar deliğinden baktım." demiş. Bunun üzerine Mustafa Mehmet'e bir tokat akşitmiş ve aşk etmiş olacak herhalde. Bir sabahta peynirsiz kahvaltı yapamadın mı? Demiş. Allah'ım. <gülüyor> Evet, grup gün batarken ile e, gecenin artık... E, ...ya da günün battığı. battığı bir saatte... Ve belki de yeni günün e, ağırmasına yaklaşıldığı birkaç saat içerisinde... Evet, yani çok da yakın maşallah. Birkaç saat ne kadar? Dakika gibi söylüyorsun. Birkaç saat, saniye çeke. gibi. Şöyle bir beş saat sularında... Maşallah. Beş saat. Nedir ki? Zamanın ne önemi var ki canım? Mühim olan... E, ...miktarı. Kimin? <gülüyor> zamanı Kültürün mü? Paranın. Allah Allah. <gülüyor> Ya hocam böyle canlı yayınlarda bu tür şeylerden bahsetmeyeceksin. Mümkün mertebe safları sık ve düzgün. Pardon, konumuzla alakası yok. E, mümkün düşündü? mertebe e, program formasyonu ile alakalı şeyler e, söyleyeceksin. Doğru ancak e, para biliyorsun her konuyu ilgilendiriyor ya da parayı her konu ilgilendiriyor ya da parayı herkes ilgilendiriyor ya da herkesi evet. para çok ilgilendiriyor. Onun içinde demişler paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık. Şimdi ya da... ama insanlık değişince sadece e, lık kalınca orada Paranın ne ee, önemi var? Mühim olan, olan miktarına dönüşmüş. Lık, e, evet lık, yani e, şey e, paralık. <gülüyor> bir de Anadolu'da hakikaten para keseleri vardır. <gülüyor> ne kadar tatlı. Böyle hani bel kuşağına e, bağlanır evet, er kişiler. Değil mi? Bir de efendim o sanki böyle ne bileyim e, katman katman açarsınız açarsınız sonu, Abi, sonu gelmez. Için, kağıt paralar için bir bölüm. Evet bozuk paralar bozuk için, ayrı için, bir... için ayrı bir bölüm. Bakma her, biri, sen. her birine de uzun süre sarmalanmış e, bezler. Bakma sen şimdi sen ecnebiyelerin o hani naylon vilneksten yapılmış deri diye yutturdukları yok yılan derisi. Ay çok fece bir şey o da. Yılan derisinden işte bir cüzdan deyip yutturdukları şeylerin hiçbir espirisi yok. Estetik yok hocam. Evet. Doğru. Estetik yok hocam. Yani o güzelliği o e, ruhu vermiyor değil mi? Evet safları sık ve düzgün tutalım. Amin. Sonuç olarak e, para her şey demek değil. Değil, muhakkak değil. Ama e, tabii e, canım ne diyor o e, Ömer Çelik'in odasında Ömer Bey'in bu, bu sentezidir, hayat Nedir sentezi. o? Ne orada bir yazı var? Parayı çok sevmiyorum ama para e, sinirlerimi yatıştırıyor. Diyor. Diyor Ömer Bey. Öyledir hakikaten, hakikaten kıymetli bir arkadaşım. bu insanların paradan çektiği nedir Mehmet Can? Para diyoruz da... Ciddi bir problem gerçekten e, çok mu fazla önemsiyor insanlar ya da e, ne bileyim çağımız mı bu problemleri böylesine büyüttü? E, i̇nsanlar birbirine yardım etmiyor, birbiriyle münasebetlerini aza indirgemiş, Aha. sıkıntılarını paylaşmıyor. Ben Dolayısıyla... İnanmadığım mi? yönü şu. Kanaatsizlik mi var? Evet bence en büyük problem <gülüyor> kanaatsizlik, tatminsizlik ya da açgözlülük. Daha çok isterim. Doymuyoruz Mustafa evet. abi, evet. doymuyoruz. Hadis Hayır, e, hakikaten hadis-i şerif var bunun evet. için zaten. Evet ihtiyaçlarımız var, günlük ihtiyaçlarımız var, kendi şahsi ihtiyaçlarımız aile ihtiyaçlarımız var, çevre ihtiyaçlarımız var, barınma, yiyecek, giyecek her tür ihtiyaçlarımız var. Bunu zaten Mevla size bahşediyor. Evet. ...aman aman böyle olayı matra hale sokmadığınız müteccah... E, ...bunu size bahşediyor bir şekilde. Kısmetinizin önüne hiç kimse geçemiyor. Hoşuna dememiştir. Kanaat en büyük hazine diye. En büyük hazine diye. Ama biz de ...yarının mücadelesi nasıl olacak acaba? Bir sonraki haftaya nasıl çıkarım? Başka senedi ha. nasıl öderim? Anladın. Bunu alırsam da bu senedi aradan çıkartabilir miyim? Hayır, nasıl Hayır, bu bardak daha kristal. En güzeli bu kristal. Yenisi çıkmış. Yenisi değişik. çıkmış. Hayır, şimdi bu bardakların bu türü olan var. Evet. Gibi... Ee, her An konuda anlamsız bir koşuşturma, değil anlamsız mi? bir koşuşturma. Bu arada ki ne, ne yapıyoruz, kime en çok zarar veriyoruz biliyor musun? Kime canım? İnsanlığımıza. Evet insani değerlere. Evet, insani değerlere. Eşyanın şey. bir anlamda kölesi haline geliyor. Evet. Yani eşya peşinde koşturmaktan insani değerlerle hiç alakamız kalmıyor. Olmuyor. Örneğin Mustafa Demirci şu bardağı alabilmek için büyük mücadeleler veriyor ve şu bardak Mustafa Demirci Bey'e alıyor. O da hiç hoş bir şey değil. Değil tabii. Ya de niye özellikle ismimi zikrederek Pardon. böyle bir örnek? Pardon. Örnek, örnek olarak canım. Bu örnek olarak. Çok evet, son. cehennem gibi duyulmaz. yani cehennem gibi doymuyor. Daha yok mu, daha yok mu falan insanoğlu değil mi? Gerçi fıtratımızda da biraz sanki bu var. Zaten asıl, asıl mesele olur. Değil mi yani İnsan işin çözümlenecek tarafı o. Tabii. Da işte, e, Ancak onu ıslah boşluk etmek Boşluk tarafı lazım. da onu var. Bizim lazım. kişisel boşluğumuz da zannediyorum. Yani i̇mtihanımız nedir zaten Mehmet'cığım? İmtihanımız bu zaten. Cenab-ı Hak öyle bir yapı vermiş. vermiş. sana sevdirmiş. Ama bunun karşısında da demiş bunları yapmazsan sana şu kadar mükafat var. Hı. Yani bedeli var bu işin. Hı hı. Bu bedeli ödemeden mümkün değil insanların Biraz da hani var. arzuları uyandırması hadisesi. Evet o da var. Değil mi? Ne bileyim işte ne olacak bilmiyorum. Sonra Azizim. program var. Marmara FM diye bir radyo var. İkinci Cemre diye Allah bir program var. Allah siz inanırsın. Bu bir bardak var, bir şişe su var. Hayır, şimdi, bir sürahi. Eski şimdi Daha bak burada fax var, fax var. Mektup var, ne ararsanız var. Her şey var canım. Var da saat 1211 Siz en iyisi mi? Uyuyun. Uyuyun. Değerli dostlar, bugün de yeni bir 2. Cemre programıyla. Hep ilk diyecekmişim gibi geliyor ama yani sorudan o... ikinci reverse dönüşünü yapıyoruz. 2. Cemre programıyla huzurlarınızdayız. Ee, bizler programcılarınız ben Deniz Mehmetcan, ben Mustafa Demirci ve teknik masa sorumlusu genç kardeşimiz Ümit ile birlikte. Ümit Ümit Yereli. Umudumuzu <gülüyor> kaybetmedik. Umudumuzu Ümidimizi Böyle ne, ne yapıyorsun? Umudumuzu, o, o kadar değil canım. İmudumuzu, im hey yarabbim, im kalmadı şu konu. Umudumuzu, size sunuyoruz ve Allah'tan şu an güvendeyiz çünkü <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle, Allah razı olsun. E, hakikaten birbirinden güzel rüyalar e, duyuyoruz, hakik. ...çok e, gün yüzü görmemiş rüyalar. Ustadım, kendisiyle olan bu muhabbetimizden peydahlanan bir dizi faaliyeti var, sorma. Ne yapıyor? Hayır, geliyorum hanın önüne, radyonun bulunduğu hanın önüne... ...bir baktım böyle toprak kazılmış. Allah Allah. Yusuf abi içeride. Ne Yusuf, yapıyorum? Yusuf bey ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Yusuf bey ne yapıyorsunuz? Harlarlı toprak kazıyoruz. Yusuf abi ne yapıyorsun? Siper, siper kazıyor. Niye? Niye? İkinci Cemre bu akşam ya. Allah Allah. Hayır niye yani biz kimseye dokunmuyoruz ki değil mi? Dokundurmuyoruz da bir şekilde mesaj verip Mustafa geçiyoruz. Hayır yüzünden e, kapıyı açmıyor adam. Aşağıdan zile basıyorum. E, sen misin? He <gülüyor> tamam diyor açmıyorum. Çık nasıl çıkıyorsan diyor. Gecenin bir yarısında programa iki dakika kalmış, beş dakika kalmış. Hatta geçen baktım Mustafa siperlerden birine düşmüş <gülüyor> Ya hiç da değil hiç çukurda. Ne, ne yapıyorsun ben... çukurda dedim. Kötü çukura düştük, sorma dedi. Yani oraya kazılmaz ki kardeşim. Yani. Ya hocam işte girilmesin mahiyetinde. Girilmesinde nasıl program yapacaklar burada insanlar? Gibi. Sen hiç girilmez yazısı görmedin mi? No exit, ee, no entrance. Var, otur tür yazılar çok. İşte onlardan. Allah Allah. Yani biz şimdi buraya <gülüyor> emniyet açısından <gülüyor> sağlıklı olacağız diye, kendimize emniyet alacağız diye iş yapalım. Allah'tan kendimizi emniyette hissediyoruz ama. Değil mi yani? Yusuf Bey Çok emniyetteyiz. dinamik. Giremeyince emniyette oluyor. Dışarı. Bize çay siparişiyle gelmeyen... Evet. ...bir şekilde sesimizi sedamızı duymadan buraya çıkmayan... Bir muhterem... ...aman bana satasınlar mahiyetiyle hareket eden... ...bir Zangonoce güvenliği yok. <gülüyor> evet öyle bir şey Yok. Yok. Sevgili dinleyiciler, bugün de yaklaşık bir buçuk saat e, timiz var programımız içerisinde. Sizlerle biraz e, hasbihal edeceğiz ama bunu yine her zamanki ikinci Cemre işleyişiyle yapacağız. Tabii. Nedir o? Ee, o da e, tabii ki yarışmamız var. Hı -hı. Bu yarışma çerçevesinde gayri ihtiyari demeyelim de direkt olmayan en direkt bir bağlantımız olacak. İşte evet. soru soracağız. Sizler o sorulara cevap vereceksiniz ve isimlerinizi alacağız. Henüz değil. Ee, henüz, henüz değil. değil hemen Henüz değil. değil. Daha soruyu yöneltmedik. Ümit şey kardeşim özetlemenin de anlamı yok. Cık, lütfen. Yani böyle sanki ağzımızdan aldılar ya. Hayır, telefon oldu? durumu diyoruz hemen dırt dırt ne var? Bir şey mi var? Ne var yani? Niye arıyorsunuz değil mi? Evet, Sinirlendin et. be. Devam et Mustafa. Tamam devam ediyorum. Kızma abi. Sakin bon ol. Kaldır çocuk. Kaldır ona fon. Bu arada zaman ne kadar çabuk geçiyor? Zaman bir zaman, tablodur. Zaman zaman e, zaman zaman zaman da aslında her zaman zaman. Çünkü zamansız e, bir zaman ne zaman? Mümkün değil. Evet. Böyle bir zaman ne zaman? <gülüyor> e, bu arada e, tam bir hafta olmuş ikinci Cemre'yi ben dün çok gibi zaman, hatırlıyorum. Çok zaman. Çok zaman. Baya zaman. Ne zaman? Epey zaman. Epey zaman. Evet. Kim zaman? Ee, ne zaman? Şu zaman. Ee, hangi zaman? 12-15. Öyle mi? Ömür. Ve ölüm. İkinci cemre. Birden duygusallaştık ya. Ne oluyor böyle? Ölümden bahsediyoruz gecenin bir yarısında. Hatta bugün 23 Nisan. Öyle mi? Nasıl Neşeyle sevinmez insan? doluyor muyuz? Bilinmez ki. Devam edelim. Ya da yavaş yavaş mı ölüyoruz? da mi sabır çiçeği zeytin burnundan kardeşim sabredi sabredi çiçek haline gelmiş Evet sabreden çiçek e, muradına erecek. Heh, oldu be. <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ederim tamam, senin. Hayır, Maşallah. Ya bak biz böyle. burada yeni atasözleri <gülüyor> üretiyoruz ya. Yani. Aslında Allah memleketin Allah. bu anlamda bize bir e, mükafatı olmuş. Bak sen ata olursun ileride. Sen de söz olursun. <gülüyor> atasözü olur o zaman <gülüyor> toplayınca. Ü var, ümit ü var, ü ü, var. Ü. atasözü. Atasözü ü. <gülüyor> bir de y var ama onu ne yapacağız bilmiyorum. Ee... O da sözü muhafaza eder ya da rüyasında görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu arada dinleyicilerimize teşekkür etmeyi ihmal etmeyelim. Değil mi? Hakikaten 2. Cemre programına göstermiş olduğunuz ilgi bizi çok bunalttı. Şaşırttı doğrusu. Yani işiniz gücünüz yok mu? Değerli bir meclisler. Ben de hayret ediyorum bu insanlara. Hayır insanları. bu saatte elinize kağıt kalem almışsınız. Türkiye'nin dört bir yanından mektup. Şimdi bir Yapmayın tanesi de burada ne diyor bak. Daha iyi şeyler yapamıyor musun? Sevgili Mehmet Can. Ne diyor? Diyor ki siz diyor uyumayın diyorsunuz. Şey, uyuyun diyorsunuz. Ha burada işte o bak. Nerede oku. Müzeyyen Zeynep Kopuz. Rize'den üstelik Rize'den. Hımm. Ee, Burada bir fıkra da anlatmışlar. Mehmet 40. Hoca, "Hocam benim namaz kılmamla Allah'a ne faydam oluyor?" diye soran birine şu cevap vermiş. "Senin demiş, namaz kılmakla kendine ne faydan oluyor?" Böyle bir şey yazdım. Yani. ne demek istediğini bilmiyoruz da ikinci cemrenin uykusuz sunucuları. Hocam... birini düşeyelim. Mehmet Can uyuyor çünkü. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> Program... Bey'i dün şarj ettik efendim. 2 günlük pili var. <gülüyor> Programımızda her <gülüyor> ne kadar uyuyun telkinlerinde bulunsanız da bizler cap canlı olarak uyumadan sonuna kadar sizi dinlemekte ısrarlıyız. İnsan uyurken de canlı olabilir. Hatta programın süresiz bir Pardon, süresi, süresi biraz daha uzatılsa iyi olur. Tabi size göre hoş e, bu durum ama Aa, bize, bize göre, göre boş. Peş, e, hoş ama değil. Ama sizin <gülüyor> açınızdan nasıl olur bilemem diyorlar zaten. Hemen ardından <gülüyor> tilafi ya, ediyorlar. Ya, ya. Nazik Sen, insanlar. Erken tamam. davrandık değil mi? Cevap vermekte. Özür dileriz. Özür diliyor Güze Mustafa. Yenem, Zeynep Kopuz Sizden. kardeşlerimiz. Tabi özür dilemek fazilettir. Hakikaten gecenin, faziletlidir arkadaş. Gecenin bu ayrıca... Okulla alakası yok. Şey olur, Nedir, kelime olur. Gecenin olarak. bu Biz. saatinde yüzümüzden tebessüm eksik olmuyor. Öyle mi? Ayrıca radyonuzdaki programların büyük bir beyniniz anne. Sağ ol canım, Sana da iyi Allah razı Allah Allah Allah. Allah. Efendim, Allah bu sevgiler. arada e, İskenderun'dan da bir mektup gelmiş. Hakikaten İskenderun'da da uyumuyorlar demek ki. Allah Allah. Emine Sibel Kara yazıyorlar. İlk mektup Görüyor olduğunu. musun? İskenderun'u da uyutmuyoruz ne Mehmet. Ne diyorsun can. hocam? Bütün İskenderun ayakta. Bütün İstanbul ayakta. Ankara'ya doğru yürüyüşe geçmişler. Mehter var şeyle gelecek. Olmuş, Pardon bunun konumuzla alakası yok. Bir dakika mi? böyle bir şey yok. Grev <gülüyor> mi var ne oldu? Grev mu yok. Hayır yani sevgi ve ifa e, muhabbetin ifadesi tarzında yürüyüşe geçmiş arkadaşlar. Geçen az Zaten böyle genç dinamik olduğun için. Emine Sibel Kara. Hemen e, isyana kalkıyorsun Mehmet'ciğim. Arkadaş Senkel çok oldun. Hakikaten eh, tabii yani, yaklaşık elli yaş sularının e, faziletlerini taşıyorlar. E, yani. Dolayısıyla benden iki yaş, yaş büyük yani, yani, eğer edinler. Hepsi iki yaş. Yani... herde birlikte askere gitme durumu var üstelik <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Evet. De. Ee, de. Hayır bu e, kısmet midir hakikaten çok enteresan bir şey bu. E, bunca yıldır birliktelikten program birlikteliği. E... İster misin aynı birliğe düşelim? İstemem abi. Kalsın. Neden? Mümkünse kalsın. Neden? Bırak da şöyle ağız tadıyla adam gibi askerlik yapalım. Pekala, benim istediğimi nereden çıkarıyorsun? Hani soruyorsun bana ister, yani ister Ben cevap, cevap ver? Niye diye sordum ben de zaten Allah muhafaza. <gülüyor> Hayır yani. Allah ya. yazdıysa bu. Hayır yani. Biz istemiyorum. Mümkün değil. Bırakın. Evet. Dolayısıyla bugün e, yine ne tür bir sualimiz olduğu hakkında bilgi verelim. Bırak şunları evet, karıştırmayı e, da dinleyicilerimize bilgi şey ettir. Efendim şimdi... Ee, şöyle söyleyeyim. Buyurun, söyleyeyim, çok önemli bilgiler var elimde bir kere, onu baştan belirteyim. Ee, ve bu bilgiler çerçevesinde sizlere e, bir tane atasözü soracağız. Buyurun. Bu atasözümüzün evet. e, ön kısmını biz burada zikrediyoruz, bir sonraki kısmını siz çok kıymetli dinleyenlerimiz Tabii oraya tamamlamış oluyor. Değişik e, ifadeler koyabiliyorsunuz. Fakat, virgül. Senden rica ediyorum onu söyleme. <gülüyor> nokta. Geçen sefer söyledin. <gülüyor> nokta. <o> Millet... virgül. <gülüyor> Şimdi mesela bak bir örnek vereyim. Çok güzel. A Buyurun. Asıl azmaz. nokta. virgül. ünlem. Sor. Ne alakası var? İşte üstadım o tamam mı size ait tercih. Kel alakalı Evet. Ve bugün e, yaklaşık 30 kardeşimizle telefonlaşacağız yine. Daha doğrusu e, kardeşlerimizin nereden aradıklarını ve isimlerini alacağız. Programımıza dinleyenlerimizin bir tanesi diyor ki. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Kuru halinde ya, de denilebilir mesela. Biz ya. sizin programınızdan şikayetçi. Hayır çok şikayet zor soruyorsunuz ya. diyor atasözünü Mehmetçen. Zor mu soruyorum ben atasözünü? Ama yapmayın sevgili. Yani bundan kardeş. daha kolay atasözü ne olabilir bilmiyorum Bakın şu ki. hediye inanın böyle kolay soruya az bile geliyor. Değil yani, mi? Değil mi? Yani şu net sürücü kursundan B sınıfı ehliyet için ücretsiz kurs hakkı. Bunu nerede bulacaksınız biz vermesek? Bugünün birincisi. Bugünün ikincisine ne veriyoruz? Elif baldan bir petek bal. Allah sizi inandırsın bir tat var o balda. Ve bugünün üçüncüsüne... Ha meşhur havran... Çizmeli zeytini. Evet, 3 kiloluk özel seçim paketiyle. Mehmetcan sen odada geçerken öyle bir çizmeliz. şey gördüm. Eve mi götürdün? Ne yaptın ona? Hala var hocam, kapaklı bölgede. Eve mi götürüyorsun Kardeşlerimizin eee e, Yani biz burada veriyoruz, hiç bize gelmiyor. Nasıl olacak bu iş? E, Kadir amcaya söyleyeceksin. Bana Kadir, niye amca, Kadir amca, duyuyorsan bizi eğer. Allah Allah. E, duy sesimizi. <gülüyor> Kadir amca, kendin için bir şey istiyorsan Hakikaten merkelim, Mehmetcan ama, hiç Mustafa istemiyor hiç, yani. Lütfen yani yapmayın. Bu adamın senesinden durulmaz. Bakmayın kendisi Kayseri'den ne pastırma getirine bir şey ama ister adam öyle. <gülüyor> Kayseri dedim ve zihnimle cereyan etti. Hiç sorma. Geçenlerde Yahyalı'da sormuyordum canım takım ee... bir şey okuyacaktım. Bir... <gülüyor> Hayır, aklıma geldi. Gazetelere de yansıdı. Belki televizyona da yansıdı. Evet. E, merkebiyle sudan geçmek isteyen bir aile. E, maalesef su, su e, sulara kapılıp, sele kapılıp e, hayatını kaybetti. Dört kişi yanılmıyorsa ya. e, yakınlarına baş diliyoruz. Hakikaten çok nadir olan hı hı. hadiselerden Allah göstermesin. Amin. amin. Nedir ümit? Ne çırpınıyorsun kardeşim? Mikrofonunuz devre dışı. Evet arkadaşlar. Soruyu sorun diyorsunuz. Öyle mi? Daha sormadık. Daha sormadık sualimizi. Daha ee, dün annemiz... Zannediyorum az evvel verilen örnek e, soru gibi algılandı ama soru değil efendim. O e, sadece bir alıştırmaydı. Bu arada Kayseri'den Saliha Bozseki hanımefendinin ablamızın kartını okuyalım mı? Okuyacağım. Ee, çok değerli Demirci ve Müsaade Can kardeşlerim ilk Cemre sunucuları. Bakınız ilk Cemre diye programı artık yoktur. İkinci Cemre Var. Misiniz? Ee, gönlü güzel kardeşlerimiz mübarek kurban bayramınızı tebrik eder. Efendim? Ee, o yanlış gelmiş. Allah hangi kurban? Ee, peki çok teşekkür ederim. Gelecek galiba. Develi ve Tombak köyüne abim İbrahim Ağacı'ya armağan ediyorum diyorlardı. Saliha Bozseki'nin kartı efendim. Buyurun. Evet şimdi istersen. İstemem. İstemiyorsan sormayayım tamam. Ee, Ümit diyor ki abi ben sizin için Eşref Ziya'nın son albümünden bir güzel eser seçtim. Hmm. Ee, bu eseri bir dinleyelim. Ondan sonra mı soru, soru Ondan sonra sorumuzu soralım. Saatlerimiz henüz çok erken. 12-23 çünkü Oo, bu arada... Vakit niye böyle? Sivas'a da geçelim. Sivas'tan da özgürlüğün mi? gölgesinde grubunun bir mektubu var. ikinci e, Cemre'ye. Bakalım neler yazıyorlar? E, nasılsınız Mustafa abi? Şükür canım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İkinci Cemre programına ilk defa mektup gönderiyoruz ama... Marmara FM'e bir buçuk yıldır sürekli olarak katılmaya çalışıyoruz... Şu programı biraz daha geç yapın. Bu kadar erken program yapılır mı hiç? Doğru söylüyorlar. Doğru söylüyorlar. Biz de katılıyoruz. Mustafa Bey zaten bugün gelirken tulumunu getirmiş. <gülüyor> Uyuyacağım. Burada. Uyuyacak. Hazır. Gözleri zaten mayışmaya başladı. Oğuşturmaya başladı. Elim saf. Ee, sabahın köründe sabah ezanı okunurken siz stüdyoda oturmuş program yapıyorsunuz? Ve siz bu programı rüya görürken mi yapıyorsunuz? Hiç uykunuz gelmiyor mu? Şimdi az evvel iz izah ettim efendim. Ee, Malumaliniz... İki grup canlı var. Birincisi her birimizin mevcut şekli. İkincisi pille çalışan tüklemeler. Yani tekrar olanı. Ya da tekrar olanı. Evet. Bu program tekrar değil ama. Veriliyor zannediyorum gece tekrar. Öyle mi arkadaşlar? Siz, Siz öyle, öyle zannedin. Vallahi, kötü zaman... kanaatler ve zanlarda bulunmak üzere özel mi yetiştiriliriz? Ne alakası var da sevgili Mehmetcan ee, daha önceleri biliyorsun tekrar ediliyordu. Olur ya bu da Yok, tekrar edilmiyor. O kadar mahtıraf bir şey. Yani nedir? Niye tekrar edesin ki? Hani işte gece boş geçmesin. Mesela önemli şey. Reklamlar gibi tekrara masar olabilecek çok önemli e, noktalar var. Ne gibi mesela? Reklamlar. Ha, reklamlar. Tabii reklam önemli. Gibi. Dolayısıyla ikinci Cemre programı tekrar edilmiyor. Ne yapılıyor tekrar edilmiyor da? E, ne yapılıyor? Bunlar özellikle besleniyor hafif pembeleşinceye kadar kızartıldıktan sonra servislere zaten bırakılmış. bunlar e, turnusol kağıdını maviye boyuyor zannediyorum. Hatta e, artı ve eksi yüklü bulutların çarpışmasıyla zuhur ediyor. E, çökelik ne diyor ona? Jelatinimsi bir çökelik olduğu da söyleniyor. E bunda ki onun etkisi yok mu ki? Tabii tabii muhakkak. Uzun tabakasındaki incelmeye ne diyorsun? Demokratik mor güvercin işi. Öyle mi? Ey ya Rabbi. Mevla büyük tabii. Şüphesiz. Turna solda mı? Gösterecek günün onlar. Mor partinin mi? Hayır, morumsu. Karaca'nın mı? Hangi karaca? Hani at var ya, bir ha. türlü yaratık hayvan. Ne, ne oldu? Ya, karaca diye bir hayvan var ya, hmm. oradan gelerekten. Bir de oğlanı var, onun konumuzla alakası yok. <gülüyor> karaca Su. olan mı bu? Karaca olan olacaktı. Doğru cevap İncecikten mı? bir kar yağar. Pelin Tozar pelin. elif, deyuu deyuu. Böyle işte devam edip gidiyor. <gülüyor> Çok güzel. Ee, ne zaman gidiyor bunun devamı? Ben daha da kestim kereste. Ee, bu ne biçim? Morcivert. Aha, ee, aha. Eşref ziyan yorulmuyor sevgili dinleyiciler. Evet. Ne diyor arkadaşlar? Ne Siz diyor? diyor hasret çalışmıyor. gülleri zannediyor. Güller arkadaşlar? Başka eseri yok mu? Değil. Değil mi? Hangisi arkadaşlar? Ben oradan nasıl ee, güneyim arkadaşlar? Gör de gel bekliyorum ben. Sen telepatiyle anlat bana. Ben anons edeyim. Ya rai rai rai rai rai Anaların anaların falan değil. Yani anaların babaların mümkün o mümkün zaman değil hakları ödenmezse bir de güvercinler konsullar, eşrefsi ya. Evet, eşrefsi ya. Güvercince diyor güvercinler. ve güvercinlerin konsullar diyor. Konu. Şey konsullar diyor. Sultanın güvercinleri meşhurdur. Evet, ne kadar tatlı kuşların, değil mi? O kuşların o eskiden çok daha fazlaydı. Şimdi bakma. İl Sultan'ın önünde camiününü beton yaptılar hocam. Eskiden çim ve topraktı. Vay ya. Ne An gerek var? Ne estetiği var şimdi onun? Orada tuhaf bir havuz var, fıskıyeli midir fıskıyasız midir belli değil. İçindeki da mümkün mertebe pistir. betonlaşmış beyinden başka proje çıkar mı? Hayır ya, tamam şöyle bir yürüyüş yolu yap. iki metre olsun, üç metre kalınlığı tamam, olsun. Tamam. Sağ solu, yeşillikli, çimenlikli olsun, çiçekler olsun. Değil mi ne kadar? Niye başardım? benim böyle asabiyetim durumu ceza ürettiriyorsun? İşte senin suç. He? Sen orada yüklü olarak nasıl müdahale etmedin şu ana kadar isyan Azizim, etmedin? E, sanki her müdahaleden sonra sanki her müdahale ettiğimiz konuyla ilgili kale alınıyormuşuz e, gibi. E, niye sinirleniyorsun o zaman hükümetin? Ne diyorsun sen Mustafa ya? <gülüyor> Dur bir dakika. Ya. Çekilmesinler özüne. <gülüyor> Her boy verir veririsi. Kardelenler solmasını çekilmesin arasına. Analarının seğişten aldığı o günde Güvercinler konsunlar pencerelere. Güvercinler konsunlar. Zaman görünmese yine Gülgüllerin güllere Sınırsız sevgisiyle Yeniden cozsun gönüller Aşk verisin Aşk verisin Sevgili dinleyiciler, kıymetli Marmara Efendiler, programımız devam ediyor. Bu arada Dilara Yolcu kardeşimizin bir mektubu var elimizde. Efendim, sevgili Can ve Demir Cavilerimiz hazırladığınız o harika, bu kelime karşılamıyor ama ne yapayım? Türk Dil Kurumu fırsat buldukça kelime uyduruyor. Buna rağmen programınızın özelliğini anlatan bir kelime uyduramadılar henüz. Ben bu vasıtayla Türk Dil Kurumu yetkililerini görev başına davet ediyorum. Hazırlamış olduğunuz o harika nokta, virgül, ünlem, soru işareti programından dolayı teşekkürler eder. Esprileriniz ve e, tatlı çekişmeleriniz için teşekkür eder. Şükranlarımızı sunarım diyor Dilara Yolcu. Evet. espri yaptığımızı ve tatlı çekişme olduğunu nereden çıkartıyorsunuz? Tabii canım. Ne, ne tatlı, tatlı çekişmesi. <gülüyor> Size göre <gülüyor> tatlı. Bu, burada. Bu önemli bir hadise. Niye öyle düşünüyorsun? Background'unu bilmedikler içindir. Kimi? Hocam plan. ne o zaman geri plan değil. Bugün bir arkadaşımızda bunu konuştuk. Yani bunun ne ne söylemek e, nedir? Bunun ne sıkıntısını yaşıyoruz? Geri planını bilmiyorsunuz değerli dinleyiciler. Valla Bekran'ınını bilmiyoruz da. <gülüyor> ne diyor hocam background? İşte az önce söylediğimiz. Niye geri plan demezsin? Demiyorum canım bu bir kültür meselesidir ya yani. <gülüyor> Bırak Allah aşkına yani... böyle kelimelerle uyduruk kelimelerle şey. kültür müttş olmaz. Ondan sonra Türk ee, Kurumu uydurmak zorunda kalsın Atalarımız ne diyor ama atalarımız? Büyük lokmayı büyük laf etme diyor. Bir gün yakalarsan böyle kelimeleri... ...Mustafa bak... ...görüşürüz. ...backround'ın hususunda <gülüyor> e, bu terminolojiyi... E, <gülüyor> ...bu anlamda <gülüyor> çıkış itibariyle... ...bağlamsal olarak... ...konjeksiyon olayında... <gülüyor> ...perspektifsel yaklaşım itibariyle... ...şöyle devam ettirebiliriz. İki inci pırlanta, elmas, yakut... ...işlerinden hangisini ya da herhangi birisini... ...seçebilirsiniz... Cemre demişler. Bütün, Bütün bu sıfatlar Mustafa dedi. Bey için geçerli efendim. Estağfurullah efendim. Mustafa abi ve Mehmet abi. Kötü bir niyetim yok. Hakikaten sen beklemiyordun böyle iltifatı biliyorum ama yani samimi olarak söyledin. Tam ben de yani, yani estağfurullah. şöyle bir baktın da acaba dedim ee, bunda aslında ne çıkacak? Estağfurullah o size ait demek istedim. Ben ha, de size iltifatta bulunmuş Niye oldum. Niye böyle şey ediyorsunuz? Ya gel bir kucaklaşalım Allah, Allah ben razı, ben razı değil, olsun canım. Allah razı olsun. Allah, Allah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne güzel, Aa. muhabbetten öte ne var kardeşim? Yok Durun tabii, her şey bu. hayat. Hakikaten Geçiyor Mustafa. Geride ne kalıyor ki? Bir muhabbet kalıyor işte, yapın e, edeceğimiz. Meseleyi de halledelim, bir konu anlatacağım. Peki, pek. hemen başlayalım. Efendim, Mustafa abi ve Mehmet abi dinle, diyimme göre demiş, evet. İkinci Cemre adı dahil ilk Cemre ile pek alakası olmayan gıcır gıcır bir program olmuş. Güzel, ne güzel. Şu gıcır gıcır ifadesine de bayılıyorum azizim. Bu gıcır kelimesi bir cilloplarda kullanılırdı. Ya da önlerde, bir de ayakkabılarda gıcır gıcır, gıcır, gıcır vardır. parlatmak falan. Bir de gıcır para vardır. Hmm. Değil mi? Bir de gıcır para vardır. Gıcır para. He, gıcır, para. gıcır gıcır para. Bence evimde vereyim mi? İstesen, sen. hmm. <gülüyor> Senin gibi. <gülüyor> çok gıcır. Evet devam et. 50 bin liralık çok büyük bir para değil. Efendim e, değiştirilmiş diyor. Gıcır gıcır bir program <gülüyor> olmuş. Fakat biz dinleyicilerin asıl değiştirilmesini istediğimiz nokta değiştirmemiş. Öyle mi? Merak ettin değil mi şimdi? Hayır şimdi programın içeriği değişti. E program stil olarak, işleyiş olarak değişti, e saat değişti, e fon değişti, daha e ne, daha teknik olacak. masa değişti. Evet bir şey var. Şimdi o husus işte değişmesi gereken kendini... Buyurun onu da siz aktarın. Anlamıyorum diyor Süleyman abi. Şu güzel programı sunabilecek Türkiye'de başka spikerler yok mu? Aslında çok yakında İstanbul'un Fatih semtinde tam bu işe uygun keşfedilmeyi bekleyen biri var ama... ...ne yazık ki Marmara Efendi bu yeteneği keşfetmemekte ıslattı. Süleyman ıslandı. abi nereden yazıyordu? Fatih'ten. Öyle mi? Anlaşıldı. şu işe. Anlaşıldı. Efendim en iyisi mi siz bu saatten sonra... Uyuyun. Uyuyun. <gülüyor> hele hele böyle teklifler getirenler hemen uyusunlar. Hemen, Hiç bence, beklemeden. E, Birine an evvel yatmaktan fayda var. Süt içsin değil mi? Işsin, değil mi? Hayır, i̇stirahat buyurun, nedir? Kendinize niye sürme ediyorsunuz? Evet canım, Efendim? süt içmesin mi? Süt içsin de. Sağlık açısından iyi olur. Sağlık diyorlar. açısından fevkalade önemli. Hem uyutur da iyi Gerçi olur. Gerçi zamanın sütleri de ne kadar sağlıklı az. Yani sulu süt, sütlü su. Sütlü su daha doğrusu. Böyle bir şey içsin. Bir tür. Bunu da pastörize e, adı, adı altında, altında yutturuyorlar. Evet. oluyor yani. Göz göre göre kandırılıyoruz... Eskiden hile diye nitelendirilen şeyler. Kıyafetimel. E, hadise anlatacaktın... Enteresan evet. bir hadise. Dinliyoruz e, e, değerli dostlar. Mehmet canalım. Anlatalım can. bir, anlat da rahatlayalım şöyle ya. <gülüyor> Estağfurullah. Işim... E bunu anlatırken konsantrasyonum bozulur da gülersem kusuruma bakmayın şimdiden. Çünkü her seferinde aklıma geldikçe gülüyorum, tebessüm ediyorum. Hatta biraz da fazla tebessüm ediyorum galiba. E, geçen hafta biz e, özel bir program için Kocaeli'ndeydik e, ve e, Sevgili Ömer Çelik'le birlikte değerli Hı -hı. arkadaşımız e, Feridun'la birlikte ve Program öncesinde çok hoşumuza giden, e, şehir içerisinde hoşumuza giden bir e, cami önümüze çıktı. öyle namazın saati. E, sonradan anladık ki cami, e, Mimar Sinan'ın e, yapmış olduğu bir cami. Aman Allah'ım o ne ferahlık. Maşallah. O ne güzellik, o avlunun güzelliği. Hani caminin birleştirici hüviyeti sohbetgah olma. Hani karar mekanizması yeri, meclis olma hüviyeti var tabii ya. Yani sehergah gibi evet. Bir tür. Allah Allah. Allah Allah. Galiba, Onun konumuzla alakası erge hariç her şey olabilir. <gülüyor> evet. Sevgili dinleyiciler. Sehergah olur ama değil mi? Bir serinlik. Anadolu tabii ne evet. kadar da olsa, İstanbul'da da belki benzer bir şeyler şey bulunabilir ama. Eee e, bizler işte o güzel efendim avluda abdestimizi e, tazeledikten yani. sonra e, ama ne tatlı olur değil mi hele böyle bir yaz gününde Hocam kuşlar cami cami cıvıl cıvıl ağaç böyle dallarını salmış ağnın üzeri Şadırvandan şadır, şadırvan akıyor. zaten kocaman bir şadırvan. Arkasında da böyle efendim banklar var. Banklara oturuyorsunuz. Ben en çok şeye dikkat ederim şadırvanda abdest alırken oturak ıslak mı? Oturak Kusursu ıslak değil. Ya. Orada ıslak değil üstadım. Değil. Kuruydu, tahtaydı zaten. Çünkü zaman zaman... Mermer değil, yapıyorlar. oturup siz kurutmuş oluyorsunuz da. <gülüyor> Mustafa'yı o yüzden ıslak keser çoğunlukla. Efendim. <gülüyor> evet. Yok, ee, seni gördüm de dikkat zaten çekeyim Zaten o yüzden dedim. tahtası daha sağlıklı. Yani plastik ya da mermer iş değil. Bir de bunun yazı kışı var. Neyse, konumuz o değil. Ee, önce ben e, zaten abdesthaneye yaklaşmıştım ardından. E, camiye ilk ben yönlendim. Caminin tam ana giriş kafasında bir e, adamcağız duruyor. Evet. Adamcağızı zannediyorum ki asli vazifesi resmi olarak değil ama gönül olarak vazifesi e, orada durmak. Belki de biraz da kazancı ümidiyle orada durmak. Ve Caminin ekstradan bir özelliği daha var. Ayakkabılık caminin dışında. Hmm. Yani ayakkabıların bir tehlikesi söz konusu. Çalınma tehlikesi. Dolayısıyla o adamcağız ayakkabılara göz kulak olurum ...niyetiyle oraya orada duruyor... ...ve belki de biraz harçlık bekliyor... ...güzel... ...güzel, ya, buraya kadar her şey yani. normal... <gülüyor> ...yani adam oraya ee, boşun akşama kadar oturamaz herhalde... ...ben adımımı attım... ...ayakkabılarımı çıkarttım... ...adamın şöyle suratına bir baktım... ...ve bir şeyler olduğunu anladım... ...hiç yüzüne bakmadan ayakkabılarımı aldım... ...ayakkabılar bıraktım ve... ...yavaş yavaş ilerledim cami içine girmeden... ...tam ardından Feridun Bey geldi... ...adam Feridun Bey'e bir şeyler söyledi... ...Feridun anlamadı... Yüzüne baktı. Efendim kim? Ha? Ne dedin? Falan. Feridun dedim sen istersen buraya gel. Bir zayiat durumu söz konusu. Sen bana doğru gel. Ayakkabılarını aldı Feridun. Oraya doğru geldi. Ve son. Ömer Bey geliyorlar. Paçalar daha tam aşağı indirilmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Abdest durumu. Abi, bir taraftan sular damlıyor. Damlıyor. Zaten her zamanki pozisyon malum. E, yüz, kol, <gülüyor> bacak, ayak hepsi aynı durumda. Ardından Ömer Bey e <gülüyor> geldi sıra. Ömer Bey adama doğru yaklaştı. Adam Ömer Bey e bizim anlayamadığımız bir şey söyledi. Biz de Ömer Bey'in tepkisini ölçmek için hiçbir şey söylemedik kendisine doğrusunu söylemek gerekirse. Ömer Bey'in tavrı her zamanki babacan şekliyle oldu. Efendim? E, iyi günler dedi ve adamın elini sıkmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Caminin önünde. Sağ e, e, Teşekkür ederim. E, Ömer abi! Ne var çocuklar? Ya Ömer abi! Ne var çocuklar? Arkadaş, pek normal değil de galiba sizi... Oyalıyor, öyle mi? Tamam, iyi günler, pardon, iyi günler. <gülüyor> evet, böyle bir anıydı böyle işte bir... sizlerle paylaşmak istediğimiz. Evet. Tabii Ömer Bey bunu anlayana kadar birkaç dakika tokalaştılar. Hasbi <gülüyor> hal ama ne hasbi bir ettiler onu bilmiyorum. Elini nasıl kurtardı? E, zor kurtardı. Zor, zor kurtardı. Yani elini aldığına şükresin etsin kolu da gidebilir. Ve biliyorsun. bir şekilde hazinenin e, en büyüğüne sahip olduğumuzu fark ettik ardında. Şerh eder misiniz? Akıl. Evet. En büyüğü. Onun dışındaki hiçbir zenginlik, evet. hiçbir zenginlik e, çok emniyetli değil. Biliyor musun? Çok <gülüyor> e, nazik, çok e, enteresan bir denge. Yani hafif tahtalardan biri oynadığı zaman insanın hayatı alt üst Neden tahtalardan gelip? biri denir ki? Tahta mı var kafanızda? Ya Rabbi, Değil mi arkadaşlar? Ya. Niye gecenin tahtalardan biri denir? Evet. Hay sonuç olarak tahta yok. O zaman ne diyelim? Demirlerinden diyelim. Hayır, demir diyor. Hay demir de usta. Ne yani diyelim? Bu akıl nizamı, dengesi, hafif bir oynama yaşadığımız. Kardeşim bir teşbih vardır. Belli var semboller var. Can teşbihler aşağıda namaz İyice hacivatlaştı bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Kara göz diyecektin. Kara göz. Neyse kara gözleşti. <gülüyor> Biraz hacivatlaştı daha. E, biz bilavuz. istersen sual kısmına geçelim. Sual biraya yaklaşıyor çünkü. Diğerleri neler? Ee, ilk iki üç kelimesinin ya da atasözünüz sözünün göre değişiyor. Virgüle kadar olan kısmını biz size aktarıyoruz. Ondan sonra e, siz tamamlıyorsunuz. İlk otuz kardeşimiz radyomuzu arayabilecekler. Bu arada hemen telefonlarımızı hatırlatıyoruz ama e, şu anda aramıyorsunuz. Daha soruyu vermiş değiliz çünkü. Önce İstanbul'un telefonu 614 25 43 Türkiye geneli 0212 615 54 58 ve yurt dışı telefon numaramızda 0212 545 49 78 ilk 30 kardeşimizi ve isimlerini nereden aradıklarını az sonra not etmeye başlayacağız. Ne zamandan sonra? Şimdi sizlere bu sorumuzun ön kısmını Hı -hı. verdikten sonra değerli dostlar şöyle diyor atalarımız. Atalarımız şöyle diyor, güvenme varlığa, güvenme, güvenme varlığa, virgül, virgül tamamlamak size ait ne tür bir anlam çıkartacağız? E, sonuçta insanlığı ve kulluğu unutan gün gelir. Yokluğun pençesine hı hı. düşer insan, acı gerçeği görür. Düşmez kalkmaz bir Allah biliyorsun diye atasözlerimiz. Hı hı. Dolayısıyla efendim, e, insanın kendisine... Boldu esnasında güvenerek Allah bir Allah ne olabilir eyvah. bu değil mi arkadaşlar güvenme var ha küt şey <gülüyor> tamam. küt Kü keki keki eyvah eyvah kardeş <gülüyor> Yazıya Kundaklar Üstünde Gözyaşları var Erken gazel döktü Ömrüm ağacı Yapraklar Üstünde Gözyaşları var Meri kekli Erken gazel döktüm, ömrüm bağları Yapraklar üstünde gözyaşları var, meri kekli kekiye eyvah duman oldum, içim yanar sızım sızım vah Yağmarlandım, talan oldum, bugün sızım yarın sızım vah Geldim geçtim ver aldım dostunmuş kırık sazım Çekiye ah, ay vurdu an oldum içim yanar sızım sızım var ah, Yal mağlandım oldum bugün sızım yarın sızım var ah, Geldim geçtim yalan oldum. Dostummuş kırılık sazım var Meri kekli nedir çektim Meri kekli nedir çekti. Eyvah dört duvara düştüm neyleyim yanaklar üstünde gözyaşları var merikekli Eyvah dört duvara düştüm neyleyim yanaklar üstünde gözyaşları var merikekli Çekiyi uhtu ma'n oldum için yanar sızım sızım ah, var. Ah. yamalandım talan oldum bugün sızım yarın sızım var. Ah, ah. Geldim geçtim yalan oldum tek dostummuş kırık sazım var. Ah, ah. İkiye imak duman oldum, içim yanar sızım sızım, bak, bak. Geldim geçtim yalan oldum, tek dostummuş kırılık sazım Ziyan oldum, veran oldum, günsüzüm yarın sızım Meri kekli nedir çekti Meri kekli nedir çekti Meri kekli nedir çekti Sen gittin Gözler Ve bakışlar gitti Ak ellere Kına yakışlar gitti Gökten damla düşmez Kalbimiz kurak Sularda bir dondur Akışlar gitti Gözlerin Gözlerin çiçek gibidir Kömürden karadır o kaşlar gitti Bende kala kala bir kara sevda Sende göze sürme çekişler gitti Yağmur damlaları nereye düşsün Bu saçlara çiçek takışlar gitti Bahçeniz boynunu bükmüş bir çocuk bir çılgındır dağlar ve taşlar gitti. Sen gittin bu evren bir titreyiştir. İnişler, çıkışlar, yokuşlar gitti. Ama yaşanır mı böyle mevsimsiz? Ve sensiz yazlar ve kışlar gitti. Ne güç bir eylemdir seni beklemek. Birce bunca sabır, endişeler gitti. Bize örtüyü ve kitabı getir, yoksa bahar gitti ve kuşlar gitti. Bu senin gelişindir, gel Bu evreni evren Toprağı toprak kılmak Senin işindir, gel Topraklar ve dudaklar çatladı Nasıl ansınlar adını Rahmet kıl ey sevgili Bir damla su gönder, gel Kavruldu çiçekler Menekşe boynun büktü binlerce yıl, böylece seni ve buyruğunu bekledi artık, yeter, gel. Taşlar taş olmaktan bıktı, toprak toprak olmaktan. Kurduğumuz bunca yapılar çöktü, çökecek, gör, gel. Bu güç netin soluk, netsin senden gelirmiş hepsi. Acı bu son soluktur, bir bengi su ver, gel. Güneşi gönderme bize ey sevgili, sen doğ. Bizi ısıtamaz oldu artık bakış ba başka günler, gel. Yetmez mi bekleyişleri gül tomurcuklarının? Ne bülbül, ne gül kaldı, gelmedi bahar, gel. Güller yine tomurcuktur, izin ver açsınlar. Günlerce gül yüzün görmek için bekler gel Seni nasıl çağırsak bize ses verey. Biz bunca toplandık Bunca yürek seni bekler Gel Dostlar, sabırdan bahsediyoruz Sabredene kara gün gün gelir ah gün olur Sabır acıdır ama meyvesi de tatlıdır Öfke karanlık bir yol Öfke çıkılmaz sokak Sabrı rehber edinen İlla bahtiyar olur İnsan iyi ve kötü duygularla iç içedir. Sabır ve öfke, sevgi ve nefret karşılıklı zıt kelimeler. Beşer hayatında eksilmeyen dörtlüler. Sabretmek, aklın, iradenin, bilginin ve inancın bir eseridir. Sabır ve af duygusu bizi iyiye, doğruya, güzele ve başarıya götürür. Öfke de bizi felakete götürür. Kur'an-ı Kerim'de sabrı tavsiye edenin kurtuluşa ereceği beyan edilmektedir. Münhacı bir konuşmasında ne güzel söylüyor. Aradım kitapta buldum yerini, sabır gibi devlet bulunmaz imiş. Gönül dostu, hak dostu yuğunu semre. sabırla yeşeren saadetin sonsuzluğunu dile getiriyor. Sabır saadeti ebedi kalır. Sabır kimdeyse o nasip alır. Efendimiz bir hadislerinde, sabır güzeldir ama yoksullarda olursa daha da güzel olur diye buyuruyor. Bir başka sözünde sabrın vaktinde yapıldığını takdirde kıymetinin olacağına işaret ediliyor. Dertsiz insan olmaz, hayat açı ve tatlı olaylarla dolmaz. Bizler de bundan nasip nasibimizi alıyoruz elbet. Eğer bir gün karşımıza sabrı, kanatı gerektirecek bir tablo çıkarsa neden sabretmeyelim? Öfkeyle ne kazanırız? Kaderimizi bilemeyeceğimize göre iyi ve doğru olan sabır yolunu niçin seçmeyelim? La Fontaine sabır biraz da zaman, güçten, öfkeden daha yaman diyor. İşte ortalıkta iş ortaklığında, evlilikte ve dostluklarda Nabi'nin şu sözü ne kadar düşündürücüdür. Sen de yok sabrı karar, ben de vefadan zerre. İki yoktan ne çıkar? fikredelim bir kere. Ata sözü dağ başında duman eksik olmaz. Kanaat gibi devlet olmaz. Değerli dostlar şimdi aldığımız bir habere göre demeyeceğiz. Çünkü henüz bağlantı sağlanamadı. çok kıymetli muhabirimiz sevgili Mehmet Can da zor şartlar altında mücadele veriyor. Zor şartlar altında bizlere haber ulaştırmaya çalışıyor. Bunun teknik olarak sizlere ulaşması sesi kadar kolay değil değerli dostlar. Bunun için geri planda hazırlıklar yapılıyor. Teknik aksaklıklar giderilmeye çalışılıyor. Sevgili Mehmet Can da az sonra birlikte olacağız Zangonuccia'dan taptaze, sıcacık, gıcır gıcır haberlerle. Evet Ümit fonu yükseltecektin. Beklenen an geldi değerli dinleyenler. Zangunocca'da sevgili muhabirimiz Mehmet Can ve sizlerle az sonra, az sonra değil hemen e, telefon bağlantısını sunmak üzere e, ne diyorum ben? Fonu kaldırsana. Kardeşim bunun Türkçesi Mehmet Can'la telefon bağlantısı yapıyoruz işte muhabirimiz. Niye dolaştırıp uzatıp duruyorsun? Alo, alo. Efendim, hayırlı geceler diliyoruz. Hayırlı geceler e, Zangirovçeden. Teşekkür Mehmetcan. Size kolay gelsin asıl çünkü çok yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Hakikaten tebrik ediyorum. Yoruluyorsunuz. E, i̇şte evinizden barkınızdan uzakta kalıyorsunuz. Ama ne yapalım? Görev aşkı işte sizleri böyle uzaklara attı. Hayırlısı. Ne var ne yok sevgili Mehmetcan? Zangirovçeden sular e, duruldu Mustafa. Öyle mi? Sular duruldu. Daha ee, çok duruldu. Geçen hafta da durulmuştu da. Bu hafta çok durulmaya başladı. E, duruldu Mustafa. Efendim e, bu durgunluğun sebebi yaz sıcağı, yaz rehaveti mi? Alakası yok Mustafa. Peki ee, alakası Zangonça'da, nedir? Zangonça'da geçtiğimiz 3 e, güne kadar şiddetli yer yer yağmur vardı Mustafa. E, yağmurla da e, sıcaklığa da alakası yok. Zangon Hoca e, bindi Mustafa. Evet e, bunu biraz açar mısınız şöyle açılımını yapar mısınız efendim? Neyi açar mıyım Mustafa? E, şey ekonomik paketi. Hangi paketi Mustafa? E, beşinci paket. Yüz e, beşinci paket kastediyorsunuz ediyorsunuz zannediyorum. E, olsun fark etmez. Beş ile bitiyor ya sonu. Olabilir. Yüz beşinci paketin açılacak bir tarafı kalmadı. E, paketler ortada çünkü. E, buna rağmen e, Zangonurça'da bu haftanın en önemli gelişmesi... E, Zangoç e, hükümetinin e, Seçim kararı alması Enteresan demek Zangoç, e, Zangoç ya da pardon Demek Zangoç da seçim olacak Seçim olacak e, ama halkın e, Çok da ilgilendiği yok Doğrusu e, çünkü siyasiler e, Davullarını kendi çalıp e, Kendi ritim tutuyor Sevgili Mehmetçan buradan anlaşıldığı üzere e, halkta bir yılgınlık var seçimlere vesaire ne bileyim siyasi atmosfere karşı alakasızlık var öyle mi yanlış mı anlıyorum 9 yılından bu yana bütün seçimler erken erken olursa zamanından önce olursa kurulan tüm zangoroç meclisleri hiçbir işe yaramaz da devre dışı kalırsa koalisyonlar bozulursa alacağı bu Mustafa yani insanlar artık üşeniyorlar ikide bir sandık başına gitmeye diyebilir miyiz sevgili Mehmetçen? Gayet tabii ki öyle. Ee, sevgili Mustafa Demirci. Her şeyin Denirci... bir tadı var değil mi? Yani ortası var. Böyle e, ikide bir ne bileyim kahvaltı yapar gibi, öyle yemeği yer gibi seçim yapıyorsunuz. Bunun makul süresi var. E, dört yılda bir, beş yılda bir yerine bir buçuk yılda bire indirirseniz doğal olarak bu bir e, yılgınlık ve bıkkınlık verecektir Mustafa. Tabii bu e, seçime... Yani seçim kararına götüren sebepler nelerdir zangoç hükümetini sevgili Mehmet Can? Bu konuda kulislerde neler söyleniyor efendim? Kulislerde değişik şarkılar ve türküler söyleniyor. Ee, Mesela Ceylan'dan bahsediliyor. Efendim? Ceylan. Ceylan eseri var. Ee, kargalarla ilgili 7 eserler yapıldı. Ee, müneccimlerle ilgili yeni bazı şarkılar ve türküler var. Evet. İlginç baskılar oldu geçtiğimiz aylarda biliyorsun mevcut Zangonoç hükümetini yıkabilmek için evet. ve bu hükümetin yerine ulaştırılabilecek oluşturulabilecek yeni meclis için ama daha ilginç bir gerçek var Zangonoç'ya da artık bu hükümetin Zangonoç hükümetinin seçim kararı alan Zangonoç hükümetinin yerine oluşturulacak kabine yok Mustafa. Yani e, alternatifi yok diyorsunuz şu anda e, hükümetin. Gayet tabii ki öyle. Bir e, tiyatro oyunu vardı. Yedi kocalı Hürmüz diye. E, o evet. bile tutmadı Zangonocca'da Mustafa. Yani e, bu tiyatro bile diyorsunuz yetmiyor kurtarmaya. Kesmedi Mustafa. Evet sevgili Mehmetcan. Bu arada e, Zangonocca'da hafta içerisinde e, herhangi ciddi bir e, hadise zuhura geldiğimiz seçim dışında e, örneğin Televizyonlarda sıkça yayınlanan bir isimden bahsediliyor. Evet. Zangonuçya'da çok ilginç simalar var artık Mustafa. Çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Zangonuçya'da mevcut koalisyon hükümetinin düşürülmesinde de zaten bu tür hedefler olduğu biliniyordu. Örneğin yılacak bir milletvekiliyle ilgili... E, i̇lginç kasetler e, ortaya çıktı e, Şevket Bey'in e, yeni kaseti piyasaya çıktı Mustafa Efendim bu Zangonocha'daki Şevket Bey'den bahsediyorsunuz Zangonocha'daki Şevket Bey'den bahsediyoruz e, Yeni ve imzalı kasetleri piyasada Mustafa Peki efendim e, çok reklam parası vermiş olmuyorlar mı? Hiç reklam parası vermiyorlar Neden yayınlanıyor peki? Doğrusu oru tam da biz çözümlemek üzereydik. Siz telefonla bizi aradınız. Dolayısıyla yarım kaldı. Dolayısıyla yarım kaldı. Çözümler çözümlemez. Biz de size özümleyeceğiz. Yani çözümler çözümlemez diyorsunuz. Çözümleyemeyebilirsiniz de. Çözümlenemeye de bilir. Çünkü Zangonochya'da öyle gelişmeler oluyor ki çözüme elverişli bir Mustafa. Evet çok kötü sevgili Mehmet Can bir ülkede problemler, meseleler çözümsüz hale geliyorsa o ülkenin tıkanıklık içerisinde olduğu gözlemlenebilir rahatlıkla öyle değil mi? Ama çok önemli bir realite ve saptamamız daha var burada Zangonoşa'daki Marmara 2. Cemre ekibi olarak Mustafa. Evet. O da mevcut politikalar ve kampanyalar halk nezdinde yıllar evvel yapılmış. Ee, milletvekillerinin e, beyanatlarından e, bir şekilde monte e, yoluyla oluşturulmuş e, düz metiller e, itibar görmüyor Mustafa. Tam tersine e, silah e, geri tepiyor ve e, ateşleyeni geri geri itiyor Mustafa. Enteresan bu da halk adına sevindirici olsa gerek değerli Mehmet Can. Peki hala eğer Zangonochya'da yeni gelişmeler yoksa bir de enflasyondan bahsedelim. Enflasyon ne alemde Zangonochya'da? Zangonochya'da enflasyon bütün çabalara Düştü, rağmen ağırlaştı Mustafa. Biraz Doğru. duraksadı. Evet. Kimileri onu yaz dönemine bağlıyor. Kimileri de ekonomideki iyi politikaya. Ama inanın siyaset öyle yoğun, öyle çamur hale geldi ki o başarıyı ifade eden yok zaten. O halde e, dileriz ki bu konudaki çalışmalar netice versin. Öyle mi sevgili Mehmet Can? Gece. Zangoç halkı için diyoruz yani Zangonuçyalılar için diyoruz. Mutlaka bunu. öyle çünkü Zangonuç halkının e, ferahı e, dünyanın ferahı. Demek diyorsunuz. Pekala sevgili Mehmet Can e, bu akşamlık senden bu kadar e, öyle zannediyorum. E, Zangonuçyada bulunan diğer ekibinize selamlarımızı sevgilerimizi iletiniz. E, saadetler mutluluklar diliyoruz. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Bizler de gayretlerinizde başarılarınızın devamını diliyoruz. Ve biz de Zangonça'da sizi takip ediyoruz. Zannetmeyin ki dinlemiyoruz. Mehmet Can ve 2. Cemre Haber Zangonça. Evet değerli dinleyenler. Zangonça'dan yaptığımız canlı bağlantı burada sona erdi. Az sonra 2. Cemre'de yeniden birlikte olmak üzere. İnsan e, kuş misali, kıvrım Allah, kıvrım akar gelmedi. ya, işte onu diyorum bir desin. bir Zangonochia'da bakarsın, e, bir, bir yanda, bir Ne güzel şey değil mi? Teknoloji bu böyle. işte. Anında biniyorsun uç izin, tak Zangonochia, tak stüdyo. Evet, böyle bu işler. Yusuf Bey bu çayın içinde özellikle mi dolaşıyor bu parçalar yoksa besliyor musunuz bunları? Ne tür bir metabolizma bu? bilmez. Yeni, yeni, yeni çıktı, yeni çıktı. Ha şimdi kesme şekerlerin içinde bu tür katkı maddeleri var da bu sizin katkınız mı acaba? Efendim Bilinmez. Hayır ben şu katkı maddesi özellikle tatlandırıcı gibi geliyor bana Mehmet. Can, Hayır o. tatlandırıcı mı yoksa bir daha içmesinlerdi içine minimum e, lebazım ah, atımı katıyor <gülüyor> acaba? Evet. Zakkum, bu arada bu, ne bu. Bu arada sevgili Mehmetcan sen bir e, parça yüzürceğim balina gibi. Güzel. Zangoçcadaiken, Zangoçcadaiken. Yani ne şans var azizlerim. Ee, Alkan Parçanın cevapları içinde. gelmiş oldu. Öyle 30 mi? tane dinleyenimizin burada ismi var. Bunlar şöyle kısaca okuyalım mı? Bu arada dinleyicilerimiz lütfen e, şu saatten itibaren radyolarını en azından bunun için aramasınlar. Tabi. anda listemiz tamamlanmış oldu. Tamamlanmış oldu. Ee, o listeyi şöyle bir aktaralım. Bakalım nedir durum? Pekala. E, Sibel Taşçı 2 500 evlerden Rumeysa Ozan, Beşiktaş'tan Meryem Yalçınkaya, Güngören'den Fundan, Fen Funda Sonat. E, Melisa Öztürk Zeytinburnu'ndan Arnavut Kızları Nurşen, Kadıköy'den Sebahat Şahin, Ağcılar'dan Mehmet Özbayar, belki Doğuz Özbayar. katkı maddesinin tadı bu. Evet evet. <gülüyor> Kaynaca. Şurada mesela balık Aynı evde yediğim balık ekmeğin tadını bulamıyorsun. Niye? Çünkü katkı maddesi olaylar. Zeytinburnu'ndan Sabır Çiçeği, İçerenköy'den Dilek, Polat... Mustafa Bey, lütfen e, trans durumundan Petrül, çıkın yarar. ve canlı olarak programlaştırın. Ama e, zorlanıyorum okumakta şeyler, yazılarınız maşallah. Bana kalırsa ayakta durmakta zorlanıyorsunuz. Bağcılardan Rumuz, dinin yüceliğini bil. Evet. sen. 500 evlerden Güner Aykul, Gazi Osman Paşa'dan Hacı Erçelik, e, Melika Bilici, Fatma da olabilir. O baş tarafta F var. Zeynep Damar şehrimden e, Ayşe Bafra. Öyle mi? Osman Tilbaç, Bayrampaşa, Mehmet Topçu. E, bu Meral Karabiber. Ne <gülüyor> Maltepe Mehmet Topçu diyor okuyorum Maltepe'yi görüyor musun? Normal. He, normal. <gülüyor> Hayır normal canlı olmaman. Efendim İskenderun'dan, Vildan Doğan. Yine Veys Yılmaz okuduk mu bilmiyorum. Güngören'den, Cennet Mahallesi'nden Mustafa Altıkulaç, Güngören'den Osman Bey, Viyana'dan Mustafa Demirel Emine, Tabancalı oğlu, oğlu Dursun e, Bey'den, Kâğıthane'den Sultan Taşkın, Balıkesir'den Kadir Bey. Kadir Bey, Balıkesir'den olur mu arkadaşlar? Fatih'ten Kadir Bey ve ailesi olacaktı. Ama bu yazılmış. Evet. Balıkesirli yazılmış. Balıkesirli Kadir Bey. Ha. Peki bu bize hediye veren Kadir Bey mi yoksa? <gülüyor> Nasıl Kadir Bey'in üzerine bastınız? Gerçi maşallah. Yani şimdi herhalde. verdiği hediyeleri böyle takip mi ediyor bir de? Takip ediyor değil. Üstelik talihli olmak için çalışıyor fark Enteresan, ediyor musun? sen demek ki... Diyelim ki Kadir Bey'e biz 3 kiloluk e, Havra'nın meşhur 3 kiloluk seçilmiş çizmeli zeytinini vereceğiz. Ne olacak? Allah Allah. Diyelim ki çıktı. Kısmet. Enteresan. Olabilir. Sonra? Ee, Mustafa Başdürk ve Züleyha Yıldırım. Mustafa Bey yarası olduğunu ifade etti. Dedi, yani? ...biz artık bundan böyle geceleri çalışıyor... ...gündüzleri uyuyoruz dedi. <gülüyor> güzel güzel. Mustafa hiç işiniz yok değil mi? Yani ha, uyuyun... Yaş, o yaşta yani değil uyuyun, mi? Uyuyun, <gülüyor> kocaman, yaşınız <gülüyor> kocaman oldu. <gülüyor> çok güzel, kocaman oldu. Biz de çok ufaz. Ee, ben Marmara <gülüyor> FM ve programınızı... ...yeni keşfedenlerden biriyim. Bir mektup var elimizde. Durumu <gülüyor> soru işareti ama hiçbir şey yok. Evet. Mustafa Demirci ağabeyi davetim onadır... ...kasetinden bu yana takip ediyorum. Ee, benim dönüşümle de çok yakından alakalıdır... ...bu kaset diyor. Kardeşimiz e, ve saygılarını, sevgilerini gösteriyor, okadeler, gönderiyor, özellikle de sevgili Mustafa Demirci'ye. Allah razı olsun, biz Şimdi de mişen. teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Mehmetcan, yarışmamızı sonuçlandıralım mı? Yarışmamızı sonuçlandıracağız Mustafa abi ama dilersen şu meşhazlardan bir kısmını da e, okuyalım. Ben ne dedin de karşı çıktım ki Vallahi sana? Valla uyu sen uyu. zulme alkışlayamam. Sen onu oku, ben Zali bu uykum alayım. Sevmemem. Gelenin keyfi için kalkıp geçmişime söylemem. Kardeşimiz kim? Rumuz Abdurrahime, Rahime Arslan diye yazılıyor. Halatır soruyorlar. Sonra gruplarının ismi Allah'ın kulları imiş. E, Halime Arslan, Abdülfettah, Emine Arslan ve Meryem Güvenir isimli dört kişiden oluşuyor. Selamlar gönderiyorlar. Özellikle Osmaniye'de okuyan abileri Süleyman Arslan'a armağan etmişler. Ablalarına, Halime, Enişteleri Bilgehana ve Mehmet'e armağan ediyorlar. Ve sevgili dinleyiciler bakalım... E, ...bugünün ikinci Cemre programında... ...neler olacak, neler bitecek? Meşhur Havran Çizmeli Zeytin'i kime? Elif bal kime? Net sürücü kursu... ...B sınıfı ehliyet için ücretsiz kurs hakkı ...kime kısmet olacak? Bu arada ufak bir hatırlatma, önemli bir hatırlatma. Ve zannediyorum biz bu hatırlatmayı ihmal ettik. Hı hı. Net sürücü kursu... ...İstanbul Gazi Osman Paşa'da efendim. Radyomuzun hı hı. E, 300 metre... ...yanında ya da yakınında... Evet. ...diyelim ve... İlersen, kura işlemine geçelim üçüncü kardeşimizden başlamak suretiyle. Evet sevgili Ümit, bize 19 ila 30 arasında bir rakam söyle. Buyurun söyleyin. 19 ila 30, 30 arası. 10, 10 20. 20. Tamam. 20 numara diyorsunuz. Peki. Pekala 20 numarayı şöyle işaretleyelim. Evet. 20 numara işaretleyelim. Evet. İkinci olan, yani Elif Bal'dan bir petek bal kazanacak olan dinleyenimizi belirleyelim. Bir ila dokuz arası. On. Bir ila dokuz arası. Bir ila dokuz on olmuyorum otomatik olarak. <gülüyor> Beş. <gülüyor> Senin matematiğin kaçtı çocuğum. <gülüyor> Çok güzel. Aferin bu saatten sonra <gülüyor> normal tabii. Birinci içinde on ila on sekiz arası bir rakam söyle. Beş, sekiz, on, üç. On üç diyorsunuz. On üç diyorsunuz. Şöyle alıyoruz. Şöyle Pekala. işaretledik Ölçümden... Ve Mustafa Demirci efendim o Kur'an işleminin nihai şeklini ulaştırsın. Bu arada jübilenizde okunması dileğiyle ilk Cemre programının sonlarında yazılmış bir mektup var elimizde Zehra kardeşimizin imzasını taşıyor. İlk Cemre'le ilgili bir şiir bile yazmış kardeşimiz. Yeni yayın dönemi hediyesi olarak göndermeyi tasarlamıştım ama eski yayın döneminin hatırası olarak göndermek nasip oldu diyor. İlk Cemre bitti, ikinci Cemre başladı malum. Bilmem bundan şikayetçi misiniz, bundan e, değil misiniz ya da e, inşallah şikayetçi değilsinizdir. Burada Denizli'den gelen bir mektup da var, onu da aktaralım. Rumuz Gurbet Gülü diye geliyor. E, ben bir Marmara Kolik, sizleri o kadar çok o, seviyoruz ki anlatamam diyor kardeşimiz. Ve gerçekten dilemeden duramıyoruz. Dört sene İstanbul'da kaldım ve işte o zaman Marmara'nın müptelası haline geldim. Ve tekrar Denizli'ye döndüm. Bir akşam radyoyu karıştırırken Mehmet abinin haber sesini işittim. Derken bir sonraki gün tekrar dinledim ve çok sevindim diyor. Gerçekten böyle en sami dostumu yıllar sonra ilk defa görmüş gibi oldum. Bütün arkadaşlarıma bahsettim diyor. Canlı yayında okunursa çok memnun olurum demiş. Bu arada Denizli'deki radyodan bahsediyorlar. Gönül kardeşimiz o radyodan pazar günleri hariç diğer günlerde zannediyorum kesinti yapılıyormuş ve radyolarını tam olarak dinleyemiyorlarmış. Evet biraz da e, şikayetçiler anlayabildiğim kadarıyla oradaki radyodan buradan sitemlerini gönderiyorlar. Bir şekilde dile getirilmesini istemişler. Bizler direkt müdahale edememekle birlikte kendilerine saygılarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Gurbet de, sevdiklerine de, ailelerine de. Ve e, inşallah kardeşlerimizin taleplerini dikkate alırlar. Dikkate alırlar e, dikkate alırlarsa bizler de kendilerine dikkate alırız herhalde. Değil manada. mi? Hı -hı. Evet, e, istersen sonuçlandıralım çünkü programımızın da sonuna geldik sevgili Mehmetcan. Bir buçuk saatlik dilim içerisinde. Şimdi dinleyenlerimizden bir kısmı işte iki saat olsun uzasın falan gibi e, söylemlerde bulunuyor. Bakın, Ancak söylemlere gerek yok. Evet, e, sakın ha böyle bir şeyler söylemeyin çünkü. Ben Hı. burada konuşmak için kendimi epeyce zorluyorum. Belli oluyor mu Emic? Gözlerin hakikaten sulandı ve karıştı <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi birinci e, sualimiz. Evet. Pardon birinci olan dinleyenimiz. Hı -hı. Söyleyeyim mi? Ustadım bu arada 7 Haziran 97 tarih fark ettiniz mi? Öyle mi? Gerçekten ne mi? çabuk yedi oldu ya. Haziran'da neredeyse Haziran da bitti dilimini kardeş. bitiriyoruz neredeyse. Bitiriyoruz, evet. Bu arada e, dilersen birinci olan dinleyicilerimizden... Biri de, Başında e, F var. Fatih demek mi o? Büyükçe bir ihtimalle... Fatih'ten Mehlika Bilici. Evet. Mehlika Hanım e, böylelikle bizden ne kazanmış oldular mı? Net da, sürücü abi? kursundan B sınıf ehliyet için ücretsiz kurs hakkı. Evet. Mehlika soyadı hanımefendinin... Bilici. Bilici. Peki. İkinci olan, almış olduk. İkinci olan dinleyenimiz... İkinci olan dinleyenimiz... Emine Tabancalıoğlu. Emine Hanım, e, Dursun Bey'den bizi aramışlardı. İnşallah radyolarını ziyaret ederler. Bu meseleyini bari ziyaret ederler inşallah. Gece yarısı arada... çayda gitmiyor azizim. Evet hocam bir demlenmiş bu şey olmuş. Bayağı evet mi? bayağı demlenmiş. Pekmez olmuş mübarek. Evet. Böylelikle üçüncü olan dinleyicimize geldi sıra. Üçüncü olan dinleyenimiz 500 evlerden Rumeysa Ozan. Meysa Hanım size tebrik ediyoruz. Siz radyonuzu ziyaret ederseniz 3 kiloluk özel, meşhur havran çizmeniz zeytini kapıp götürebilirsiniz. Evet, bu arada Kadir Bey doğru cevap vermesine rağmen hediye kazanamadı. Enteresan. Evet. Takdir artık. <gülüyor> takdir Mevla Hanım, takdir. Üzülmeyin Kadir Bey. Bunun dışında Emine Hanım ve Mehlika Hanım radyolarını ziyaret ederlerse kartlarını bizden teslim alabilirler. Aynı günde haklarından faydalanabilirler. Çok önemli bir hatırlatma. Bütün dinleyicilerimiz için çok önemli bir hatırlatma. Özellikle de talihli olanlar için. Değerli dinleyiciler, haklarınızdan faydalanmanız için süreniz 15 gün. Evet, talihli olan dinleyicilerimizin haklarından faydalanmaları için süreleri 15 gün. Program bitim tarihinden itibaren 15 gün sonra radyolarını ziyaret ettiklerinde maalesef ki haklarından faydalanamayacaklar e, firmalarımızla böyle bir anlaşmamız evet. var. 15 gün efendim. Lütfen süreye riayet edelim. Nasıl olsa ben kazandım, istediğim zaman giderim gibi bir takım kuruntulara kapılmayalım değil mi? Kapılmayalım gerçekten. Evet, e, sevgili dostlar böylece 3 tane talihli dinleyenimizi de tespit etmiş olduk. Görüyoruz ki en azından bizi 30 tane dinleyen var burada değil mi? 30 kişi de az bir rakam değil. Ee, böylece ikinci cemre programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgi, saygı ve muhabbetle. Başkan Ömer... Mevla nasip ederse, kısmet ederse... E, ...önümüzdeki hafta cuma günü yine böyle nasıl geçti habersiz... ...gibi gibi söyleyebileceğimiz... ...bir saati bir programda ikinci cemrede tekrar buluşabilmek ümidiyle değerli dinleyiciler. Siz en iyisi bu saatten sonra... Uyuyun. Uyuyun. Selamun aleyküm. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Can, Mustafa Demirci.